in tavello inallah la yuhibbu alkafiren saddaqallahu alazim ve rasuluhu'n nebiyyul hasime'l kerim ya ilahel alemin iclerimize aydınlık ihsaneyle ya rabbim bizleri iki cihanda aziz eyle ya rabbim ceyda te ile bizlerimizi eyyed ile ya rabbim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 İnsanımızı yeniden kendisine döndürmek, kendi şahsiyetiyle bütünleşmesini temin etmek, insana insanın kıymetli olduğunu anlatmak, farzça ifadesiyle esrari hudi sözüyle kendi benliğinin sırlarına kendisini aşina kılmak mecburiyetindeyiz. İnsan kendi benliğine yeniden aşina olacak. İnsan kendini yeniden fethedecek avalimde pünhan olan her hakikatı matvi bulunan bir hakikat olduğuna bir kere daha bakacak. Bu da ancak Hazreti Muhammed gözüyle olacak Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Hazreti Muhammed'in adesesini gözüne koymayan insanı tanıyamayacak. İnsanı takdir edemeyecek. Onun elindeki kriterler insanı takmaya, ölçmeye yetmeyecektir. Muhammedi bir gözle bakacak Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Muhammedi bir gönüllle değerlendirecek. Muhammed'i bir vicdanla meselelerin üzerine eğilecek, Muhammed'i hüviyetle arzıda idare edecek ve dünyasına yeniden Muhammed'ilik verecek sallallahu aleyhi ve sellem. Ben, istimaimizin keşmekeşliği karşısında, gönüllerimizin hirvaniliği karşısında, ruhlarımızın derbederliği ve birşaniyeti karşısında, kendime göre en lüzumlu gördüğüm şey, Hazreti Muhammed irfanı,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 Beşer yavaş yavaş ondan ayrılmaya başladığı günden itibaren, huzurla saadet adına her şeyini kaybetmiştir. Ona yaklaştığı devirlerde de huzurun içinde yaşamıştır. Dünyası olmasa bile, maddeden perişaniyet içinde bulunsa bile, kalbini korumuş, vicdanını korumuş ve idmina'nına dokundurmamış, gönlü oturaklaşmış bir insan olarak, ebedi bir huzur içinde yaşama muvaffak olmuş Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Gönülleri yeniden Muhammedilik mevzuunda heyecana getirmek. Yeniden Hazreti Muhammed Aleyhissalatu Vesselam'ı sevilir, sayılır hale getirmek. Yeniden evlerimizin en sevgili varlığı haline getirmek. Çocuklarımızın evde mütemadiyen muhaverelerinin mevzu haline getirmek. Ailelerimize bizler arasında muhaverelerin mevzu haline getirmek. Günlük dedi kudunun üstünden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 Vallahi tanıması mümkün değildir, tanıması mümkün değildir Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın. Onu görecek, siluetini daima sezecek evde. Haneme sen mi geldin ya Resulallah diyecek, yer yer deliler gibi konuşacak. Ha benim teheccüdüm diyecek, yatağından ok gibi fırlayacak, teccadesine koşacak, gönlü heyecan dolu essalatü Vesselam aleyke ya Resulallah diyecek sokakta manen kalbi kırık bir çocuk gördüğü zaman ''Var sen Hz. Muhammed'den mahrumsun, gel sana onu anlatayım.'' diyecek. Elinden tutacak, oturacak bir sürü gözyaşı dökecek, biraz inleyecek, biraz ahu vah edecek, iniltileriyle çocuğun kalbine girmeye çalışacak. Hazreti Muhammed'e aşina gönül, sallallahu aleyhi ve sellem, onun irfanına ermiş bir gönül. İşte biz buna muhtaçız, İşin lafını yapma değil,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 Sigaradan kaçınmayı tavsiye edecektir. Muhammed'i olmayan her melanetten kaçınmayı size tavsiye edecektir. Habib bunu söyleyecektir. Bu ne demektir? Kıyamete kadar Ceyhan'dan her hadiseyi önündeki bir kitaptan okuyor gibi okuyup bize haber veren Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam el -hak, gönüllerin kendisine açılması gereken bir insandır. Kafalara taht kurması gereken bir insandır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 Kameru ayağın altında, atın ayağının altında kalan bir hilal gibi, bir nal gibi kalan ayağım. O ayağın bastığı da koniyörü başına koyuyor. Onun arkasında da mukaddes ayağın siluetini görüyordum. Ve devr Sultan Ahmet devrine gelincem. O Sultan Ahmet camiğini yaptıran Sultan Ahmet devrine gelincem. O mübarek ayağı yesemim, alsa koklatamım. Gözünün üstüne mi bağlasa, ne yapsa ki ona hakkını verse diye düşünüyorum ve sonra krallara taç giydiren Osmanlı hükümdarın, o ayağı tuttuğu gibi tacına sorguç yapıyorum. Bu arkasına da şu mısraları yazıyor. ''Nola tacım gibi başımda gezdirsem kademi parkin fahr-i rüsülün. Peygamberlerin iftihar ettiği o sultan dişanın zişanın ayağını, tacım gibi kıyamete kadar başımda gezdirsem temennisini izhar eden, Sultan Ahmet cennet mekan, Hazreti Muhammed'i tanıyordu sallallahu aleyhi ve sellem.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 Memleketimiz cayır cayır yanarken nasıl seni ziyarete cesaret eder ziyaretün Allah, dinsizlik bir sel gibi akarken, ortağlık araçlara batarken, memleket cayır cayır yanarken, vatan evladı itfaiye memuru beklerken nasıl geliriz ziyaretün Allah? Dedirtebilecek kadar çocuğunuzun gönlüne hassasiyet kazandırdınız mı acaba? Kazandırmadıysanız ona karşı vazifenizi yapmadınız demektir.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 Kalbini Hz. Muhammed'le dolduracaksın sallallahu aleyhi ve sellem. Ta başka eracif, çöl o kalbe yerleştirilmesin. Rabbim bize insaf ve izan itkan eylesin. Sehabide tepeden tırnağa, sevgi babında bu anlayış ve bu aşk ve bu heyecan meydana gelmiştim. Size çocuklar ve yaşlıdan misaller intikal ettireyim. Aleyhissalatu vesselam. Eline geçen, her şeyi dağıtan bir insandım. O dünyada bir misafir olduğunu bir lahza hatırından çıkarmadım. O göklere namzet bir insandım. Miraçta nümunesini gördüğü, bizzat müşahede ettiği yolculuğa bir gün ebediyen çıkacak ve bir daha geriye dönmeyecektim. Bir ağacın altında duruyor gibi dünyada istirahat buyuruyordum. Muvakkat ikameti sona erdikten sonra göç edecek ebediyen Allah'ın huzuruna gidecektim. Zaten göklerine tekleri de mücevherlerle dolmak için bu şerefli misafiri intizar ediyordum. Rab kendi rahmetinden ayırıp yaptığı bu müstesna abideye karşı da anlayamayacağım şekilde değişik bir alakası vardı. Süleyman Çelebi bu alakayı ifade ederken ben sana aşık olmuşum sözüyle anlatın. Evet belki Allah'a aşık olmaz. Fakat kasıyen Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam'ı seviyordu ve çok seviyordum. Hazreti Muhammed'im daima huzurunda bulundurmak, daima kurbu huzuruyla teklim ve teslim etmek, nezdülühiyete göre anlayamayacağımı şekilde derin bir mana ifade ediyordu ama biz bunu idrak edemiyoruz. Gökler onu bekliyor, onu intizar ediyordu ama Aleyhisselatu vesselam sırf bizim için, bizim içimizde duruyordu. Onun için dünyaya, dünyanın malına, alına mütenezzil değildim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 Bir başkasının evindeki sadakayı vermek suretiyle gönlüne girecekse girerdim. Ve ondan sonra da ona la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedirtirdim. Gönülden sıtkıla söylemeye Allah bizi muvaffak eylesin. Onun için çok defa aç kalırdı ve susuz kalırdı. Ben namaz edeceğim şey oturdu. Bu yüce kamet tarz edeceğim şey oturdu. Ve işte böyle aç kaldı, susuz kaldı günlerden bir gün Evinde evrad askeriyle meşgul ve meşbu bulunuyordum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 Dün Ebu'l-Heysem-i bahçesinden geçerken, şu üç beş sene evvel, Akabede Resulü Ekrem'in elini sıkıp da buyur ya Resulallah, sinemizde sana yer hazırdır diyen, on dört, on beş yaşındaki delikanlın veya yirmi yaşındaki delikanlın, bağının yanından geçerken, bağında hurmalar görmüştüm. Gece geç saat olmasına rağmen oraya kadar gidelim, kendisinden isteyelim derlerdi. Ve kalkar Ebu'l-Heysem-i evine kadar gelirlerdi.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 Resulullah'la bitmiş ve Resulullah'la devam etmiş. Çocuğun kafasına öyle girmiş ki, yollar Resulullah'a uğramadan cennete girmez. Mizan o görülmeden cennete girilmez. Sıratta ona uğramadan insan cennete giremez. Onun şefaat beratını almadan, Resul-i Ekrem'e cennete giriş pasaportunu bize ettirmeden cennete girilmez kafasına öyle yerleşmiş. 7-8 yaşındaki çocuk, ve ilk defa şimdi hatırıma geliyor. Babası da beş on sene evvel, ondan biraz daha yaşlı yine öyle ok gibi fırlamış, Resul-ü Ekrem'in sarılmış, şu adama biyaz edin demişti, bir çocuktu. Babası nasıl ise, nasıl heyecan duyuyorsam. arada yıllar geçer, onun yedi sekiz yaşındaki çocuğu, aynı heyecan ve aşkla resul Ekrem'e karşı bir bağlılık hisseder. Zira kafasında,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 Kalplerin hayatına uktayı hayat yesine. Niçin gönülleri uyarmadınız? Ona karşı kalpleri niçin açın akılmadınız? Allah soracaktır bunu, Celle bu. Ve neslimizin azgınlaşmasının, taşkınlaşmasının altında da hadisatında bu vardır. Kalpler itminansızdır, inansızdır. Manaya ve irfana susamıştır. Hz. Muhammed ilfanına kusamıştır, tatmin olabilmek için yeni yeni yönler ve yöntemler araştırmaktadır. Ve bulduğu her şey başına bin bela bin gail olmaktadır. Ve bir de bir yaşının bu mevzudaki heyecan ve helecanına bakın. Uhud muharebesi olmuş, nice servilevan canlar Uhud'da dökülmüş, budanan biçilen güller gibi dökülüvermiştim, Resul-ü Ekrem'in benzi solmuştum temiz Hamza'nın temiz cesedini gözyaşlarıyla yıkarken, cennetlerden gelen mukaddes kevserlerden daha mukaddes bu hayatla yıkarken, amca amca diye üzerine ağlarken, onun da rengi benzi olmuş, kolu kanadı kırılmış, Medine'ye öyle dönmüştüm. Her sokakta ağlayan vardı, tak ağlayanlar vardı. Hazreti Muhammed'in cemaatini ağlıyorlardı. Gökte meleklerin kendilerine alkışladığı bir cemaate ağlıyorlardı. Hamza'nın da çocukları vardı. Ama Hamza'nın kapısında ağlayan yoktu. Resûl-i böyle yıkılmıştı ki... Amma hamzetû fela bevâ ki elevû buyurmuştu. Sa'd ibn-i Muazedef ve huzurunda oturuyordu. Hamza'nın ağlayanı yok demişti. Hamza'ya da ağlanmasını istiyordu. Gönlü çok kırıktı. Gitti bütün Ansar'ın kadınlarını topladı. Hamza'nın kapısı önünde bir tahsidat yaptı. Ağlayın Peygamber'in amcasına dedi. Kadınlar da öyle de Hıçkıra hıçkıra ağlıyorlardı gitsinler artık yeter dedim Ondan sonra adet oldu Her Müslüman cenazesi olunca önce Hamza Hamza diye alıyordu Ondan sonra da kendi cenazesini alıyordu. İşte peygamber sevgisi işte peygambere karşı alaka duymam işte gönüllerin peygambere karşı hüşlar olmasın işte Hz Muhammed Aleyhisselatu vesselsselam'ın evlerde evlerimizin içinde veilelerimize bizim için her şey bulunmasın. Rabbim kapalı kalplerimizi açsın, yüzü suyu hürmetine kainatı yarattığı o müstesna kâhmetin bize boyuna göre tanımayı muvaffak eylesin, müyesser eylesin. Aziz müslüman, sadece sevgi babında dursam, belki saatlerle duracak ve sadece bu hususun etrafında inayla kuyu kazıyor gibi, derinliğine inmeden ben kendi boyuma göre anlatıyorum, Satıyor olarak anlatabileceğim bunu. Fakat size sırasıyla arz ettiğim hususların hepsine temas edebilmek için bu husus üzerinde bu kadar, kısaca duracak. Ve ikinci hususa intikal edeceğim. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sevgisi gönlümüzde hakim isem, Kur'an bize diyor ki اِنْ kuntum تُعِبُونَ Allah فَتْتَبِعُونَ يُحْبِرْكُمُ Eğer Allah'ı seviyorsanız, eğer Allah'la münasebetiniz ve alakanız varsa bana ittiba edeceksiniz diyorum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 Benim elbisemin renginde elbise giyiyorlar. Benim külahım gibi başlarına külah koyuyorlar. Ayakkabımın rengini takip ediyorlar. Eğer biz Hazreti Muhammed'i seviyorsak, nerede Muhammed'in rengi? Nerede Hz. Muhammed'i ifade eden havan? Nerede Muhammed'i heyecanla meydana gelen atmosfer? Nerede bütün bunlar? Soracak Allah Celle Celaluhu. Seviyorsanız ittiba ve iktidar dedik. Büyük kadın Rabbi Adıyem, bu mevdudaki şaşkınlığın daha doğrusu anlaşılmazlığı ifade ederken şöyle derim: Ta silillahu an ta ediyorsun. Rasul ekremi tanımıyorsun. Sonra da sen diyorsun ki ben Allah'ı seviyorum. Sonra da diyorsun ki Hz. Muhammed Allah'ın retuludur. Sonra da diyorsun ki ben onun yolunu istiyorum. İsyan ediyorsun. Baş kaldırıyorsun. Dinin emirlerine karşı serkeşlikten bir an farksız olmuyorsun. Bununla beraber diyorsun ki ben Allah'ı ve Resulünü seviyorum. Ezel amri fi'l fi'ali bedum. Hayatıma, hayatı bana verene kasem ederim ki çok anlaşılır şey değildir. Bu bir tenakuzdur. Bir anlaşılmamazlıktır. Bir idraksızlığın ifadesidir bu. Böyle şey olmaz diyor. لَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقَنْ Eğer muhabbetinde sadık isem, gerçekten seviyorsan inkiyat edeceksin, itaat edeceksin, dilbeste olacaksın, gönül vereceksin, arkasından ayrılmayacaksın. اِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُتِيُّ Çünkü seven sevdiğine tabi olur, seven sevdiğine uyar, seven her şeyle sevdiğine benzemeye çalışır kaşıyla, gözüyle, diliyle, dudağıyla, saçıyla, başıyla, eliyle, ayağıyla, seven sevdiğine benzemeye çalışır. Eğer Resûl-ü Ekrem'e karşı sevginiz ve alakanız varsa, ittiba ve iktida edeceksiniz. Aziz Müslüman, gönüller, Resul ü Ekrem sevgisini aç ve susuzdur. Evvela bu sevgiyi o gönüllere yerleştirme mecburiyetindeyiz. Bunun için müesseseler, misyonlar kurma mecburiyetindeyiz. Evlerimizde, ocaklarımızda bu iş için açılma mecburiyetindeyiz. Mârif yuvalarımıza inme mecburiyetindeyiz. Bu işin sancısını çekme mecburiyetindeyiz. Mecburuz buna. Yoksa gönül hayatında bir dirilme bizim için bayısnalıtu değildir. Bir kısım şarlatanlıklar görebilirsiniz. Sokaklarda çürtenliklara şahit olabilirsiniz. Muhammed olmayan, sallallahu aleyhi ve sellem,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 Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a iktidar edecek, ona tabi olacaktır. Zira sevgi itibar etmeyi, zira sevci inkiyat etmeyi gerektirir. Seviyorsanız itibar ve iktidar edeceksiniz. Hazreti Ömer'in nasıl bir kavmet-i olduğunu anlatmaya lüzum var mı? İhtiyaç hisseder misiniz? Maksistlerle'nin ister dahi diyorlar ki, Müslümanlar içinde iki halife yetişmiştir ki, bu iki halifenin Kâb'ına kimsenin ulaşması mümkün değildir, zira...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 Ya Resulullah bunun tevili nedir? Buyurdular ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iman. Bu da imandır. Ömer o kadar imandım. O kadar irfanlım. O kadar izanlı ve o kadar birhayetli bir insandım. Bakın Resul Ekrem'e sıpt ve iktida için. Hacerül Eshad öpüyor kendi devrinde. İran imparatorluğunu tutmuş böyle saçmış çatır çatır çatır diye yıkılar, İran İmparatorluğu karşısında hakim Ömer. Herakliüs'ün ordularını bozguna uğratmış. Ve İslam mücahitlerinin orduları Anadolu işlerinde koşuşmaya başlamış. İslam Leventlerinin haykırışları ve naraları Anadolu sinasında duyulmaya başlamış. İşte bu devirde Hazreti Ömer, iki büklün başını sokmuş, hacerül ül hacerül hacer -ül öpmeye çalışıyordu. Ve öperken arkasında da Hazreti Ali bulunuyor. Allah'ın Peygamberinin halifesinin arkasında Allah'ın Peygamberinin damadı bulunuyordum. Hazreti Ömer öterken taşı şöyle diyor: "Ya Hacer, inni alamun anna ki Hacer, la tanfa dur, la ula anni ra'ytu Rasul Allah yu vallahi ma kabbeltu ka'u ka ma taş, biliyorum ki sen bir taştan ibaresin. Ne faydan olur, ne de zararın olur." Ey Resul Allah'ı seni öperken görmeseydim ben seni öpmeyecektim. Kayıp bir rivayetim. Geriye döndüğünde Hazreti Ali beklerken bulur. Ya Ömer, Eğer o tahtta olanı bilseydin bu sözü söylemezdin. Hazreti Ömer de kaldırır der ki: Levla ali le hala Ömer. Ali olmasaydı Ömer halaka giderdim. Zira Resul Ekrem'in tazim buyurduğu bir meseleyi takrir ifade eder bir sözle aldım. Ama bu sonu zayıftır. Kavi olan rivayattadır ki Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretlerim Aleyhissalatu vesselam sırf Hacr-ı Esled'i öptüğü için öpüyor ve ona karşı saygı duyuyordum. Peygamberi seviyordum. Sevdiği her şeyde ona ittiba ve içtida ediyordum. Biliyordu ki ona muhalefet insanı baş aşağı götürür. Biliyordu ki ona muhalefet için de ne ferdini, ailevine de, ictimai dünya kurmak mümkün değildir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 onu giysen öyle karşılasan, güzel bir elbisen olsa artık şu fütühattan sonra kaşlarını çattı çok müteessir oldum. Kim bilir belki de kalbinden şunları duyuyor, şunları geçiriyordun. Haber kızcağızım, sen bende nasıl bir inhiraf gördün ki Resul-ü Ekrem'den ayrılmışlığın ifadesi olan bir şeyi bana tavsiye ediyorsun? Hangi eğriliği gördün ki bana Resul-ü Ekrem'in yolunun dışında bir tavsiye ile geliyorsun? Babacım şöyle görünümlü, şöyle görkemli ol diyorsun.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 Camiden sonra herkesin görebileceği, duyabileceği şekilde geliyor putun bir duvarın yanına uzanıyorum. ve Hz. Abbas onun başının üstüne çıkıyorum. ve eliyle alıyor resul Ekrem'in yerleştirdiği oğlu, demir parçasını, teneke parçasını oraya koyuyor. Demir parçası da olsa, teneke parçası da olsa Allah Resulü onu eliyle yerleştirmiştim. Allah Resulü bu Kur'an'ı bizim içimiz eliyle yerleştirdim. Sen o heyecanı duydun mu çocuğunun kalbinden atılırken, kalbin buna yabancı kılınırken, peygamberine çölbedevisi denirken, Kur'an-ı Arapların düzmesi diye söylenirken, Allah'a hakaret edilirken, sokaklarda salma gezen bir kısım eşkıyanın dine ait mukaddesat istifaf ederken, aynı heyecanı duydun mu?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 sökülüp sökülüp yerlere atılırken ve bir neslin alabildiğine taşkınlığı ve çığırtkanlığı hazırlanırken sen samitin faalinde sadece seyrettin. Tekiye'de seyrettin ölü gibi, zaviyede seyrettin ölü gibi, Kabe'yi tevaf ederken seyrettin ölü gibi, Ravze'ye giderken seyrettin ölü gibi, bu da benim neslindir deyip sahip çıkmadın. Var mı şunun içindeki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 Ondan gelen o namayı almamak için siz o yabancı dili öğrenirsiniz. Onu tercüme edirsiniz. Size gelen o her yerde okumaya çalışırsınız. Gökleri ve yeri yaratan, kalbinizi elinde tutan, soluklarınıza afar veren, her nefes alışverişle iki defa hayatınız başlayan Hazreti Allah Celle Celaluhu. Hazreti Muhammed gibi en emcet en şef kuluyla size gönderdiği bu muhteşem nameye karşın devlet adamlarından gelen o nameye duyduğunuz alakayı duydunuz mu soruyorum size Duymadıysanız ben size bir şey diyeyim. Resul Ekrem buyuruyor ki: "Öyle bir zaman gelecek ki Lebanep camileri dolduracaklar. Fakat Kur'an bir vadi onlarda onlar da bir vadide." Varkadan bir hadis tamamlıyorum. "Lebanep camileri dolduracaklar. Fakat içlerinde bir tane Allah'a iman eden olmayacak." siz dehşetin ruhunuzda yaşaya durun. Dine karşı lakayitlik ve laubalilikten bu meselenin dehşetini ruhunuza yaşaya durun. Ben ümit verilmesi gerekiyorsa ümit vermeyi düşüneceğim. Ümidinizde inkisar asır olduysa onu gidermeye çalışacağım. Rabbim ümidinizi kırmaya matuf idareyi kelam ettirmesin. Bu mevzuda bana da söz söyletmesin. Ben ümitten dem tutar, ümidi destanlaştırır, ümitle huzura çıkar ve ümit anlatırım.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 İtaat ediyor, onun getirdiği her şeye karşı saygılı oluyor. Onun getirip vazettiği prensipleri sonuna kadar korumaya azm ediyor. Hatta bu arada Hz. Ömer gibi kâmet balalar, büyük Osmanlı sultanları gibi kimseler, Resul ü Ekrem'in hatıratına dahi Hacerül ül Esvet gibi hürmet ediyorlar. Aleyhissalâtu vesselâmın ayakkabısının mestini, eski elbisesini, hırkasını ve kılıcını,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 Dini mübini İslam'ın faydarlığı mevzundan, gerekli olan şeylerle bizleri serdiraz kılsın. Aziz Müslüman, Resul-ü Ekrem'in geride bıraktığı şeylere saygılı olacaksın. تَرَكْتُوا ف۪يكُمْ ma اِنْ تَمَسَّكْتُمْ ف۪ي اِمَامًا اِنْ lan ف۪يهِ لَنْ تَدِلُّوا بَعْدَهُ اَبَدًا اَوْ كَمَقَالْ Kitaballahı Rasûlnete Size iki şey emanet bırakıyorum, iki menbaa sizi davet ediyorum.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 Ve ayetler ayetlerindikçe Resul Ekrem şurada burada sokaklarda veya mescidin içinden halka bunları duyurur ve ilan buyururlardı. Herkes de duyar ona göre vaziyet alırdım. Kendisini ona göre şekillendirirdim. Ebu Bureyd'e bir cenabet ediyordum. Efendimiz Medine-i Münevvere'ye giderken o ilk bayraktar olan insandır Ebu Bureyd'e. Efendimizin başına para konmuştum. Kim onu getirirse şu kadar para var demişlerdim. İlk defa Uccashe İbn Muhsan Aleyhissalatu vesselam'ın arkasına düşmüştüm. Aleyhisselatu vesselam arkadan yaklaşmış. Fakat gördüğü bir mucizeyle geriye dönmüş ve Ya Resulullah demiştim. Sana ilişmeyecek ve arkadan gelenleri geriye çevireceğim. Onun arkasından paraya hırs göstererek Ebu Bureyde de Resul Ekrem'in arkasına düşmüştüm. Medine'ye yaklaştıkları zaman Ebu Bureyde Resul Ekrem'e yaklaştım. Allah Resulü ona hiçbir şey söylemedi. Bunu tanıyordum.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 Fıçılarda yıllanmış şaraplar vardım, Takiler, destilerle halkın başının önünde, başının üstünde dönüp duruyorlardı. Kaderler birbirine dokuşuyordum. Bizmez ve sermez kendimizden geçmiş, dünyevi ve süfli zevklerimizi yaşıyorduk. Resul Münadisinin sesi duyuldu. Arkadaşlardan bir tanesi sokağa çıktım. Sokaklarda dolaşan Münadinin dudaklarında şu ayetler aldı bize getirdi. Ya ayyuhallazina amanu innamal hamru wal meysiru wal ansabu wal azlam rijsum min amalis şeytan fejtanibuhu Ey iman edenler şu zararlı meşrubat içkim. Pad oklarıyla kumar oynamam. Ve aynı zamanda kumarın her çeşidim. Bunlar Allah'ın yasak ettiği şeylerdir. Bunlar ricistir, pisiktir. Şeytanın amelindendir. Bunlardan kaçının ki felah bulasınız. İnname ma şeytan en yuqa baynakum el adavete vel fi'l hamri Şeytan içkiler ve kumarla sizin aranızda oyun oynamak ister. Sizi birbirinize düşürmek ister. Nesilleri güdükleştirmek ister. Milletlere kastetmek ister. Siz şeytanın aranıza girmesine imkan vermeyin. İnname ma yuridu şeytan en yuqa baynakum Düşmanlığı körükler, adaleti körükler.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 Rab diyor ki vazgeçmiyor musunuz? Vazgeçtik ya Rabbi diyorlardım. Vazgeçtik ya Rabbi diyorlardın. İkinci bir emre ve direktife yoktur. İkinci ihtar lüzum yoktur. İkinci hatırlatmaya lüzum yoktur. Bir gönül Allah'a iman etmişsem Allah'tan gelen şeye inkiyat edecektir. Ağızdan dökülür dökülmez, elinde elindeki git gibi nebiler nebisine ve iktidar ediyorlardım.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 bin felaket olup kovalıyordu, bin bela Resul-ü Ekrem'in yanına girdim. Resul-ü Ekrem'le görüştü ve doldum. Muhakkak çıkıp Müslümanlığı haykırmam lazım ya Resulallah dedim. Ve Beytullah'ın duvarının dibine dikildi, la ilahe illallah diye haykırdım. O gün dövdü vurdu, hak ettiler. Hz. Abbas geldi kurtardı. Ertesi gün yine çıktı haykırdı, sokağa döküldüm. Yine dövdüler, yine Hz. Abbas kurtardı. Üçüncü gün yine aynı şey oldu, yine Hz. Abbas kurtardı. Ve kendine şöyle dedi, senin durumun, Müslümanlığın şu andaki haline müsait değil. Sen gıfar oymana git, bizim zuhur ettiğimizi duyunca gelirsin. O güne kadar sen zarar vereceksin bize. Yumurtalarımızı kıracaksın. Halazlanmaya yüz tutmuş çivcivlerimizi öldüreceksin. İçinde bir terin olmadığı halde, asırlardan beri atılan doğumların ve kurumasına sebebiyet vereceksin. Dolu yüklü bulutları tahrik edeceksin. Ümmeti Muhammed'in doluya tutulmasına sebebiyet vereceksin. Senin durumu müsait değil bu işe ediyordum. Aynı şeyi seyyidime Hazreti Ömer yapıyor altıncı senem. Üç defa topayı yiyince geliyor ya Resulallah, yol bu değil diyor ve hicret etme mecburiyetinde kalıyor. resul Ekrem'in yolu bu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 Eğer ettimse sizin de kalbinizi kırdım sen. Siz de kutura bakmayın. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor>